وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى الْنَارِ İnşallah bugünkü dersimizde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala kısmet ederse Muhammedun Rasulullah ne demektir? Orklamaya çalışacağız. Nasıl ki önceki derslerimizde La ilahe illallah nedir dedik ve La ilahe illallah'ın şartlarını zikrettik. La ilahe illallah'ın gereklerini zikrettik. Ve la ilahe illallah'ı bozan unsurları zikrettik. Aynı şekilde bu dersimizde imana girmenin ikinci yarısı olan, Müslüman olmanın ikinci yarısı olan ve şartı olan Muhammedun Resulullah ne demektir? Ne manaya geliyor? Ve bu sözü söyleyen insanın ne yapması gerekir? Bunu anlatmaya çalışacağız. Ve Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse, Nasıl ki la ilahe da la ilahe illallahlarının sadece mücerred kelime, sadece kelimeden öteye geçmeyen, ağızda dönen bir kelime olduğunu anlattığımız bazı insanlara örnek verdik. Aynı şekilde bu dersimizde Allah subhane ve teala kısmına derse Muhammedun Resulullah deyip de ne dediğini bilmeyen ve dediğinin kendine dünyada ve ahirette fayda vermeyeceği insanlardan bakmaya çalışacağız. Muhammed'in Resulullah ne demektir? Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmek ne demektir? Eğer biz bunu gerçekten öğrenmek istiyorsak alimlerin bu konuda birçok tarifleri var. Benim gördüklerimin arasında en güzel olan ve en toplayıcı olan benim gördüğüm kadarıyla şu tariftir arkadaşlar. Bir alimin yapmış olduğu Muhammed'in Resulullah demek peygambere iman etmek ta'atuhu fîmâ emâr emrettiği şeylerde ona itaat etmektir ve tasdik etme haber verdiği şeylerde bize bildirdiği olaylarda onu tasdik etmek onu doğrulamaktır. Ve ditnabu ma anhu naha ve peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yasakladığı ve nehyettiği şeylerden uzak durmaktır ve Allah'a ancak bin şer'a ve peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın gösterdiğinin meşru kıldığının dışında Öğrettiğinin dışında bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya İbadet etmemektir. İşte bu tanıma baktığımız zaman arkadaşlar Genel olarak dört maddeyi topladığını Görüyoruz. Muhammedun Resulullah diyen insanın bilmesi Gereken dört şey vardır. Söylediği kelimenin Yani Muhammedun Resulullah'ın Ne manaya geldiğini bilmek istiyorsa Onun emrettiği işlerde peygamber aleyhissalatü vesselamın Ona itaat etmektir. Haber verdiği olaylarda onu tasdik etmektir, onu doğrulamaktır. Neh ettiği şeylerde ise ondan uzak durup el etek çekmektir. Ve ibadet edeceğimiz zaman kafamızdan değil de Peygamber aleyhissalatu vesselamın gösterdiği şekilde Allah subhanahu ve Taala'ya kul olmak ve Allah'a kulluk yapmaktır. Ve arkadaşlar tabi biz burada genelde Peygamber aleyhissalatu vesselamın Peygamber'e imanın yanlış anlaşılan bir noktasını beyan etmek istiyoruz. Birçok insanın gözünde peygambere iman ettim dediği zaman kafasında oluşan şekil veya tasvir ettiği şey şudur. Öyle bir peygamber ki alemlere rahmet olarak gelmiş, beyaz sakallı, beyaz elbiseli, yolda her gördüğünün, her gördüğü çocuğun saçlarını okşayan, her gördüğüne tadaka veren, sürekli gülen bir Peygamber. Ve beşer üstü olan bir peygamber. Hiçbir şekilde insanlık vasılı bulunmayan bir peygamber. Olağan üstü olan bir peygamber gözüyle bakılır. Ve maalesef biz de insan olduğumuzdan dolayı, biz kendimize insan olan bir varlığı örnek alma ihtiyacı duyduğumuzdan dolayı, böyle düşünen insanların hayatında, bu peygamber hiçbir hayatlarının hiçbir safhasında yer almamıştır. Hayatlarının hiçbir safhasında yer almamıştır. Bir iş yapacakları zaman, o peygamberin bu konudaki görüşünü ne okumuşlardır, ne okumuşlardır, ne sormuşlardır, ne araştırmışlardır. Veya aralarında çıkan çekişmelerde bu peygamberi hakem kılmayı gereği hiçbir şekilde duymamışlardır. Neden? Çünkü onların gözünde, onların tasvir etmiş oldukları peygamber, tamamen beşer üstü olan, kesinlikle örnek alınamayacak olan, kesinlikle onlattıklarının yapılmayacak olan bir peygamberdir. İnşallah dersimizin içerisinde, anlatacağımız konunun akışında buna da doğal olarak ret vermiş olacak. Tabi biz peygamber aleyhisselatu vesselam'ın kim olduğunu veya o görevinin ne olduğunu veya iman ettim ona iman ettim diyen insanın üzerine ne gerektiğini öğrenmek istiyorsak eğer bunu asılların aslı olan Kur'an-ı Kerim'e sormamız lazım. Rabbul izze nasıl ki bu peygamberi bize göndermiştir? Aynı şekilde bize bu peygambere karşı takılmamız gereken tavrı da bize belirtmiştir. Muhammed'in Resulullah demenin <gülüyor> ne manaya geldiğini Allah subhanahu wa ta'ala bu kitabında bize belirtmiştir arkadaşlar. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamberin görevi ve peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bizim takılmamız gereken tavır ona iman etmeyin gereği Kur'an-ı Kerim'e başvuralım. Başlangıç olarak arkadaşlar. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberden bahsettiği zaman bu peygamberin tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğini bize ifade ediyor. Bu peygamberin tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğini bize ifade ediyor. Ve diyor ki Allah Subhanehu ve Teala وَمَا اَرْسَنَّكَ illa رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ve yine arkadaşlar Allah Subhana ve Teala peygamberin şahsiyet olarak vasfederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim gibi bir insan olduğunu bize öğretiyor. Onun tamamen örnek alınabilecek bir insan olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bize öğretiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُتُمْ De ki ancak ve ancak ben de sizin gibi neyim? Ben de sizin gibi bir insanım. İşte Allah onu İnsan olarak göndermesi hasebiyle dersimizin ileriki safhalarında görüleceği gibi her alanda bizim ona itaat etmemizi de bize emrediyor. Her alanda onu örnek almamızı bize emrediyor. Neden? Çünkü o da bizim gibi bir insandır. Onun da günlük bir yaşantısı vardır. Ve bizim günlük yaşada ihtiyacımız olan her türlü güzel örnek bu Peygamber aleyhisselatu Vesselam'da vardır. Beşer olması hasebiyle. Allah subhanahu wa ta'ala, velev tabi şunu belirtiyoruz, o yaratılmışların içerisinde en faziletli olandır. Allah subhanahu ve ta'ala bize ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Ve Allah bu ümmete bu peygamberi göndermesini bir iyilik ve nimet olarak zikrediyor arkadaşlar. Allah bu ümmetin içerisinde bu peygamberi göndermesini bize bir iyilik ve bir nimet olarak Allah subhanahu wa ta'ala zikrediyor. Ne demektir yani bu arkadaşlar? Bu nimete şükretmemiz lazım. Ağzımızla, fiilimizle, dilimizle ona uyarak, onu severek Allah subhanahu wa ta'ala bize vermiş olduğu bu nimetten dolayı sanki Allah subhanahu wa ta'ala bizden şükür istiyor bu şekilde. Ve diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Allah müminlere Onlardan olan peygamber göndermekle onlara iyilikte bulunmuştur. Onlara nimet vermiştir, onlara minnet etmiştir diye Allah Subhanahu ve teala ayet-i kerimede bize başlangıç olarak peygamber aleyhissalatu vesselamın gönderilişini bize bu şekilde tanıtıyor. Ve Allah bize peygamberi tanıtırken arkadaşlar, peygamberin görevini tanıtırken Allah Subhanahu ve teala bize diyor ki peygambere hitap ederek ''Belliğ ma unzile ileyke min rabbike'' Peygamber'e diyor, sana Rabbinden indirileni insanlara ulaştır. O zaman bu Peygamber'in bize ulaştırdığı, bize söylediği sözler kendisinden olan sözler değildir. Bunlar tamamen Allah Subhanahu ve Taala'dan olan sözlerdir. Ve bunu başka bir ayette daha güzel bir şekilde açıklıyor Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ O Peygamber heva ve hevestten konuşmaz. Onun konuştuğu her şey vahid ediyor. Din alanında onun konuştuğu her şey Allah Subhanahu wa vahiy olduğunu bize belirtiyor. Ve eğer böyleyse, eğer bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsinden konuşmuyorsa, bize ulaştırmış oldukları sadece ve sadece Allah'tansa, o zaman arkadaşlar din alanında bize her şeyi söylediği her şeye ona tabi olmak zorundayız ve ona itaat etmek zorundayız. Çünkü bu alanda biz bizzat O'na itaat etmiş oluyoruz ve bununla beraber otomatikmen Allah subhanahu ve teala'ya itaat etmiş oluyoruz. Ki Allah subhanahu ve teala bunu da, bunu da açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de ve diyor ki وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهِ Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Neden peygambere itaat Allah'a itaattır? Çünkü peygamber kendinden konuşmuyor. Çünkü peygamber kafasından bir şeyler söylemiyor. Haşa Bir kella. Bilakis o'nun bize bildirdiği her şey... Allah Subhanahu ve Teala'dan Vahidir ve Allah'ın bildirdiği şeylerdir. Ve Allah Peygamber'in görevini bize anlatırken, öncelikle arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize bu Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı emrediyor. Dünyanın ve ahiretin kurtuluşunun bu Kur'an-ı Kerim'de olduğunu bildiriyor. Ve bu Kur'an'dan yüz çevirenleri Allah Subhanahu ve Teala kafirler diye isimlendir. İşte Allah'ın Peygamber'e yüklemiş olduğu görevlerden biri de arkadaşlar, bu asılların aslı olan, dünyanın ve ahiretin kurtuluşu olan Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Allah Peygamber'e diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki ey Muhammed sen insanlara onların üzerine indirileni açıklayasın diye. Demek ki o zaman Peygamber'in ağzından çıkan Kur'an dışındaki sözler tamamen Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da gelen bir emri teçhid ediyordur, ona muvaffakat ediyordur. Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de kapalı bırakılan bir meseleyi açıklıyordur. Tam geniş anlatılmamış, tafsilat getirilmemiş bir meseleye tafsilat getiriyordur. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam umumi olan bir emri veya nehi bazı şartlarla kayıtlıyordur. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ona vermiş olduğu mutlak itaatle Allah bize ona mutlak itaat etmeyi emrediyor. Peygamber Peygam aleyhisselam Kur'an'da gelmemiş olan bir hükmü bize ne yapıyordu arkadaşlar? Bize beyan ediyordu. O zaman bu peygamber eğer böyleyse konunun başında dediğimiz gibi Muhammedun Resulullah taatuhu fima emr onun emrettiği şeylerde peygamber aleyhisselam'a itaat etmek ve istinadu ma anhu leha ve onun nehyettiği şeylerden ise uzak durmaktır. Neden? Çünkü bu Peygamber ya konuşunca Kur'an'ın dışında Allah'tan direkt bize haber veriyor, onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. Veya bu Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde saymış olduğumuz şekillerden herhangi biriyle açıklıyor veya Peygamber aleyhissalatu vesselam bize Dediğimiz gibi dünya ve ahirette kurtuluş olacak olan, dünya ve ahirette rahmet olacak olan bir noktayı açıklıyor veya bizi ateşten uzaklaştıracak bir noktayı bize emrediyor, ondan bizi yasaklıyor. Bunlara bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek nedir arkadaşlar? İtaat etmek gerekiyor. Yani sözün özü e biz O'nun, Söylediklerinde ona itaat etmek diyorsak bu otomatikmen ayette de geldiği gibi Allah subhanehu ve teala'ya itaat etmektir. وَمَنْ يُطِعَ رَسُولَا فَقَدْ اَطَاءَ اللّٰهِ Al Rasul'e itaat eden bir insan, ona uyan bir insan Allah subhanehu ve teala yapmıştır? Allah subhanehu ve teala'ya uymuştur. Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir noktayı da belirtmek istiyoruz. Dedi ki, ve kulun peygambere karşı gereken tavrı nedir? peygambere imanının gerekleri nelerdir? Ben o peygambere iman ettim diyorsa üzerine ne yapması vaciptir diye. Bunu da özet olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu taala'nın ayetlerine soruyoruz, onlara başvuruyoruz ve bakın cevabı şu şekilde alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, her kulun Allah subhanahu ve taala'yı sevmesi imanının gereğidir. Allah'ı sevmiyorum diyen bir insanın Müslüman olma ol ol olacağı düşünülemez hiçbir şekilde. Eğer biz gerçekten Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak arkadaşlar Allah Subhanahu ve, ve teala bize sevginin kanununu belirtmiştir. Nasıl ki onu sevmemiz gerektiğini bize öğretmiştir. Onu sevmeden iman edemeyeceğimizi bize öğretmiştir. Aynı şekilde Allah Subhanahu ve teala bize sevgiye de bir kanun koymuştur. Bakın bu sevginin kanununu Allah Subhanahu ve teala bize şöyle açıklıyor. Öncelikle diyor ki Allah Subhanehu Aleyhisselatü'ne قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِذْكُمُ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız veya Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insana Allah bunun ispatını istiyor. Allah bunun ispatını belirtirken delir de Peygamber aleyhi vesselama tabi olmak olduğunu söylüyor. Biz burada i̇bn Kesir'in bu ayete yapmış olduğu tefsirini nakledelim. i̇bn Kesir bu ayete yapmış olduğu tefsirde arkadaşlar diyor ki kim Allah'ı sevdiğini iddia ederse ve Peygamber aleyhi vesselamın çizmiş olduğu yolun dışında bir yol izlerse bu insan sevgisinde yalancıdır. Bunun sevgisi sadece iddiadır. Ve biz bugün Allah'ı sevdiğini iddia eden herkese şunu söyleyebiliyoruz. Eğer sen gerçekten Allah'ı seviyorsansa, Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olursun. Emrettiği işlerde ona itaat eder. Nehrettiği şeylerde ise onlardan uzak durur. Ve Peygamber'in gösterdiği şeklin dışında Allah'a kul olmazsın. Sadece onun çizmiş olduğu çerçeve içerisinde Allah'a kulluğunu eda edersin. İşte bu senin sevginin ispatıdır. İşte Allah subhanahu ve teala arkadaşlar Peygamber'in zatında kendi sevgisinin ispatını bizden istiyor. Ona itaat ederek, ona mutabaat ederek, onun Allah'ı sevdiğimizi, ispatını bizden istiyor Allah subhanahu ve sellem. Şimdi soramam arkadaşlar. Muhammedun Resulullah dediği halde, hayatının hiçbir alanında Peygamberin ismi geçmeyen, hayatının hiçbir alanında Peygamberin hükmünü merak etmeyen, hayatının hiçbir alanında çocukları terbiyesinde, insanlarla muamelesinde, ibadinde, Allah'a yaklaşmasında, Peygamberin ne yaptığı aklına bile gelmeyen, bunu düşünmeyen, böyle bir kaygısı olmayan bir insan. Bir, acaba gerçekten Muhammedun Resulullah'ın gereklerini yerine getirmiş midir? Ve ikinci olarak arkadaşlar, acaba gerçekten bu insan Allah'ı sevdiğini iddia ettiği zaman Allah'ın sevgisinde bu insan doğru sözlülerden midir? Allah'ın ayetine dayanarak diyoruz ki bu insan yalancılardandır. Eğer gerçekten bu insan Allah'ı sevmiş olsaydı, Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olacaktı emrettiği işlerde ve nehy de uzak kalacaktı. Yine arkadaşlar biliyoruz, imanın esaslarındandır ki Allah Subhanahu ve teala'ya ve ahiret gününe iman etmek. İmanın esaslarındandır ki Allah Subhanahu ve teala'ya ve ahiret gününe iman etmek. Allah Subhanahu ve teala yine aynı şekilde... Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden insanların bu iddiasını hemen kabul etmiyor arkadaşlar. Bazı şartlar getiriyor Allah subhanehu ve teala. Ve diyor ki Allah subhanehu ve teala فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğinizi söylüyorsanız veya eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz, o zaman çekiştiğiniz meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah. Allah ve Resulünü hakem tayin edin diyor Allah. Bir mesele anlaşamazsanız, insanlar bir mesele ihtilaf ederse diyor Allah Subhanahu ve teâlâ, siz o mesele olayı Allah ve Resulünün önüne götürün. Sadece Allah'a başvurmayı kabul etmiyor Allah. Allah'la beraber O'nun Rasulüne de başvurmayı Allah'a ve ahiret gününe imanın ispatı olarak Allah subhanahu wa ta'ala cükrediyor. Aynı birincide söylediğimiz gibi arkadaşlar, Allah'a sevdiğini iddia eden veya Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden bir insan, eğer günlük hayatında veya genel yaşantısında, aralarında olan çekişmelerde Allah'a ve Rasulüne değil de Allah'a ve Rasulüne her yönden düşmanlık ilan etmiş olan küfür mahkemelerine başvuruyorsa bir insan, sizce bu insan Allah'a ve ahiret gününe ne kadar iman etmiştir. Belki sözde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia ediyor olabilir. Fakat Allah subhanehu ve teala bu imanı kabul etmiyor. Allah subhanahu ve teala bu imanı kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği, imanın gereği, iman ettim demenin gereği Muhammed'e aleyhissalatu vesselama onu hakem tayin etmek, ve çekişmeli anlarda O'na başvurmaktır. Bakın daha açık bir ayette Allah kendi rububiyetine yemin ederek bu insanların iman etmediğini söylüyor. Biz bu insanların iman etmediğini söylerken kafamızdan söylemiyoruz bunu. Bakın arkadaşlar Nisa suresindeki şu ayeti bir daha düşünelim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪يمَا شَجَرَ دَيْنَهُمْ Senin Rabbine yemin olsun ki ey Muhammed. Senin Rabbine yemin olsun ki. Allah ona buna yemin etmiyor arkadaşlar. Kendi nefsine aziz ve celil olan rububetine Allah subhanahu wa taala raplığına yemin ediyor Allah subhanahu wa taala onlar iman etmiş olmazlar. Peki kimdir ya Rabbi bu iman etmeyecek olan insanlar? Senin yemin edip de beyan ettiğin iman etmeyecek olan insanlar. Fe wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara Aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin etmediklerimiz şey Muhammed onlar iman etmiş olmazlar. Ve lev hakem tayin ettiler de dahi eğer onlar nefislerinde bir sıkıntı duyuyorlarsa senin verdiğin hükümde yine iman etmiş olmazlar diyor Allah subhanahu ve teâlâ. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ thumma la يَجِدُوا <gülüyor> fi أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْ مَا Sonra da seni hakem tayin ettikten sonra verdiğin hükümde zerze kadar içlerinde bir sıkıntı duymamaları lazım diyor Allah subhanahu ve Teala Ta ki iman etmiş olsunlar. Ve yine devam ediyor Allah. Bununla da yetinmiyor arkadaşlar ve teslimu ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları dese diyor Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar senin Rabbin an dolsun ki onlar iman etmiş olmazlar. O zaman iman ettiğini iddia eden bir insan, Müslüman olduğunu iddia eden bir insan, iman esaslarından Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden bir insan, imanın olmazsa olmadığı Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan eğer peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olmuyorsa veya çekişmeler anında olayı Allah'a ve Resulüne götürmüyorsa, veya Peygamber'i hakem kılıp onun verdiği hüküme zerre kadar sıkıntı duymadan teslim olmuyorsa, Allah'ın etmiş olduğu, nefsine etmiş olduğu yeminle bu insan iman etmemiştir arkadaşlar. Bunun ben Peygamber'e iman ettim demesi, kelimeden öteye geçemez. Sadece ağızda dönen bir kelimeden ibarettir. Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah. Ama Allah'ın yanında bu ona hiçbir şekilde fayda vermeyecektir arkadaşlar. Bu ona hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. Aynı şekilde Peygamber aleyhi vesselama itaat noktasında, dedik ya, onun emrettiklerinde ona itaat etmek, nehyettiklerinde ondan uzak durmakta, Allah bir taifeden iman ediyor arkadaşlar. İman ettiğini söyleyen bir tavırsa aldıyla Allah bunların iman etmediğini söylüyor Nur Sûresinde. Diyor ki ve yekuluna amanna billahi ve bir <gülüyor> rasul ve ata'na. Omar Allah'a ve resulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. Sonra yedavalla fariq minhum min ba'd zalika ve ma ulayka bil mu'minin. Sonra onlardan bir fırka iman edip itaat ettik dedikleri, ettik dedikleri noktada yüz çevirirler. İtaattan, çünkü Kur'an-ı Kerim'de tevelli kelimesi itaattan yüz çevirmektir. Onlar peygambere itaat etmekten, ona tabi olmaktan yüz çevirirler. İşte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah. Her ne kadar ağızlarıyla iman ettik, itaat ettik diyorlarsa da Allah Subhanehu ve Teala bunu kabul etmiyor. Muhammed'in Resulullah deseler Allah bunu kabul etmiyor. Hani birçoğumuz söyleriz sürekli. Deriz herkes bunu kabul ediyor. Herkes peygambere itaat etmenin gerekli olduğunu, ona itaatin imandan olduğunu herkes söylüyor. Ve bütün bugün piyasada olan insanlar Allah'a ve Resulüne itaati ilk baştaki yani kendi cemaatlerinin veya oluşumlarının veya hizmetlerinin ilk sırasına Allah ve Resulünün emirlerine itaat etmek diye yerleştirirler diyoruz. Ama biz de diyoruz ki bu yazıyla veya sözle olmaz. Bunun mutlaka pratiğe dönmesi lazımdır. Mutlaka bunun pratiğe gelmesi lazımdır. Ve inşallah önümüzdeki bir, bir sonraki deste, Peygamberi gerçek seven ve itaat edenlerle, yalandan Peygamberi seven, sadece Peygamberi seviyoruz veya iman ediyoruz diyenlerin, sözde ibaret kaldığı insanlara bazı örnekler vermeye çalışacağız. Onun için burada kısa kesiyorum, uzatmıyorum arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bu peygamberi tanıtırken iman noktasında Allah Subhanahu ve Teala peygambere mutlak itaat şart koşuyor. Ve diyor ki: "Mekane ve mekane li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadâ Allahu ve rasûluhu emren en yekûne min Allah ve resulü bir noktada hüküm vermişse Müslüman kadın ve erkeklerin artık seçimi yoktur diyor. Eğer bizim zorunluza da gitse bizim heva ve hevesimize uymasa da bir konuda Allah'ın ve üzerine Resulünün hükmünü buluyorsak ve biz bu hükümde kesinlikle eğer müminsek arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ne yoktur arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle bizim seçim hakkımız yoktur. Ve Allah bunu daha açık ve umumi bir vaziyette belirterek ne diyor bize? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ve وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah'ın ve resulünün size Allah'ın resulünün size getirdiklerini ne yapınız alınız ve sizin nehyettiklerini de bırakınız diyerekten Allah Subhanahu ve Teala umum bir lafızla genel bir lafızla tüm getirdiklerini alınız ve tüm nehyettiklerinden de uzak durunuz diyerekten Allah Subhanahu ve Teala mümin olan bir insanın vasfını bize ne yapıyor arkadaşlar? Mümin olan bir insanın vasfını Allah Subhanahu ve Teala bize belirtiyor. O zaman eğer bir insan dediğimiz gibi Muhammed'in Resulullah diyorsa bu ayetlerde zikretmiş olduğumuz deleri mutlaka hayatında yerine getirmek zorundadır. Yok eğer yerine getirmiyorsa ve yerine getirmediği halde ve iman ettiğini söylüyorsa Allah'ın rububiyetine yemin ederekten bunların imanını Allah Subhanahu ve teva nehyediyor. Tabi şimdi bu ayetleri düşünün ve birçok peygambere iman ettiğini söyleyen insanları düşünün. Belki birçoğuna sorduğunuz zaman peygamberin annesinin ismi nedir? Size ne diyeceklerdir arkadaşlar? Zübeyde Hanım diyeceklerdir. Belki birçoğuna peygamberin babasının ismi nedir diye sorduğunuz zaman size çok acayip bir isim söyleyeceklerdir. Yeryüzünde en büyük Allah düşmanının anne ve babasının ismini zikredeceklerdir. Belki birçoğuna bu Peygamber, peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ismini sorun arkadaşlar veya onun getirmiş olduğu kitabı sorun size ilginç ilginç cevaplar vereceklerdir arkadaşlar. Belki birçoğuna yapmış olduğu amelde sünneti zikredin hiç ömründe duymamış olacaktır. Günde beş vakit yapmış olduğu amelde Peygamberin nasıl yaptığından bir haberdir. İnsanlarla günde olan ilişkisinde Peygamberin ilişkilerinden bir haberdir. Aralarında yıllarla olan çekişmelerde Peygamber'e başvurma hiç aklına bile gelmez. Böyle bir kaygısı yoktur. Çünkü onun mahkemeleri vardır. Çünkü onun kanunları vardır, onlara başvurur. Ve bu insan arkadaşlar günde defalarca Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah der. Ve biz Allah'ın bu ayetine muhkem olan ayetine dayanarak diyoruz ki arkadaşlar bu insanın imanı, iman ettim demesi sadece ve sadece nedir arkadaşlar? Sadece ve sadece Sözden ibarettir. Allah'ın yaşında maalesef ve maalesef hiçbir şey iman etmiyor. Bilakis Allah nefsine yemin ederekten Nisa suresinde ve Nur suresinde de çok açık bir lafızla bunların iman etmemiş olduğunu zikrettiğimiz ayetlerde beyan ettiği gibi, beyan ettiğimiz gibi Allah subhanehu ve teala da beyan ediyor. Peki arkadaşlar, bu özet olarak Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmenin gereği. Bunun bir sonraki derslerde dediğimiz gibi biraz daha açacağız Peygamber'e iman nedir diye günlük hayatımızda nasıl olmalıdır diye, bunu biraz daha atacağız. Yalnız burada bazı şeyler zikretmek istiyoruz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olmanın, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın söylediklerinde onu doğrulamanın, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nehyettiklerinden uzak durmanın, sadece onun gösterdiği şekilde Allah'a kul olmanın, yani başka bir deyimle Muhammedun Resulullah'ı hakikaten yerine getirmenin faydası nedir? diye soracak olursa bakın Allah Subhanahu ve teala bize nasıl cevap veriyor ve Peygamberin dilinden Peygamber aleyhissalatü vesselam bize nasıl cevap veriyor. Hani bilirsiniz günde en az en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Günde en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Ve der ki ihdine sıraten mustaqim Allah'ın bizi dost doğru olan yola hidayet ettiriz Allah Subhanahu ve teala. Ve sürekli Allah'tan ne yapıyoruz arkadaşlar hidayeti istiyoruz ve bizi sapıklıktan uzaklaştırmasını, üzerlerinden lanet ettiği, üzerlerine kızdığı sapıtan insanların yolundan bizi uzak tutmasını Allah subhanehu ve teala'dan istiyoruz. Bakın Allah bize kendisinden hidayeti istememizi öğrettiği gibi hidayetin yollarını da Allah subhanehu ve teala bize öğretiyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde اِنْ اُطِعُوهُ Eğer o peygambere itaat ederseniz siz hidayet bulursunuz. Eğer o peygambere itaat ederseniz siz Hidayet bulursunuz diyor Allah Subhanehu ve Teala. Yani günde 17 defa veya daha fazla söylemiş olduğunuz o söz var ya, istemiş olduğunuz o hidayet var ya, işte onun fiiliyata dönmesini Allah bize öğretiyor. Peygamber'e itaat ederekten bu hidayeti bulacağımızı Allah Subhanehu ve Teala bize öğretiyor. Peki Peygamber'i hiç tanımayan veya Peygamber'in sünnetiyle ilgili ömründe hiçbir şey okumayan veya hiçbir alime bir konuda Peygamber'in hükmünü sormayan bir insanın hidayet bulması ve bunun Peygamber'e imanın nasıl olacaktır arkadaşlar? Gelin siz düşünün. Ve bu noktayı tam zıddıyla Peygamber bize açıklıyor. Hani biz hidayeti isterken Allah'tan sapıkların yolundan uzaklaştırmasını da Allah Subhanahu ve Taala'dan istiyoruz. İşte Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize iki şey bıraktığını söylüyor. Eğer bunlara tabi olursak kesinlikle sapıtmayacağımızı, sapıtmamanın tam zıddı hidayet üzerine olacağımızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ve Peki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki arkadaşlar Teraktu fikum şey'eyn Sizin içinize iki şey bıraktım. Len tadillu gali in temessektum bihime Eğer siz onlara yapışırsanız Benden sonra asla sapıtmazsınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hidayet üzerine kalırsınız demektir bunun manası. Açıklarken de Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hidayet yolu üzerine olduğunu iddia eden veya bunu isteyen insanlar veya sapıklıktan kurtulmak için çalıştıklarını iddia eden insanlar arkadaşlar, eğer Peygamber'e tabi olmayı hayatlarına bir bir fiil geçirmemişlerse bu insanların bu sözü nedir? Allah'ın yanında sadece sözdür ve onlara hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir arkadaşlar. Yine hepimiz biliriz arkadaşlar. Yine hepimiz biliriz ki biz ne için çalışıyoruz arkadaşlar? Namaz kılanlar neden dolayı namaz kılıyorlar? Oruç tutanlar neden bu açlığa katlanıyorlar? Cihad edenler neden Allah yolunda mallarını, canlarını feda ediyorlar diye ve bütün amelleri dinle arkadaşlar veya nefse güzel gelen kötülüklerden neden uzak duruyor insanlar? Allah'ın rızasını elde edip Allah'ın cennetine kavuşmak. Yani başka bir deyimle ebedi kurtuluşa kavuşmak arkadaşlar. Ki Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ O müttakilere hazırlanmış olan, genişliği yeri yok kadar olan cennetlere koşunuz diyor Allah. Ve Allah'ın mağfiretine ne yapınız? Allah'ın mağfiretine koşunuz diyor Allah. İşte bizler için arkadaşlar, Allah nasıl ki bu cennete koşmamızı emrediyor, Aynı şekilde bu cennete giden yolu da Allah Subhanahu ve Teala bize öğretiyor. Aynı şekil Allah bu cennete giden yolu da bize öğretiyor arkadaşlar. Ve Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve men iti'allaha ve rasulehu faqad faza fawzan azima." Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşa ermiştir diyor Allah ve Teala. Başka bir Allah ve Teala ve Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah ve Teala. Yine Allah ve Teala başka bir ayette Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki Umurur ki diyor arkadaşlar umurur ki Allah Allah'ın rahmetini elde edersiniz diyor Allah subhanehu ve Teala. O zaman gerçekten amellerinde kurtuluşu arayan insanlar, gerçekten işlemiş olduğu günahlarda Allah'ın rahmetine ihtiyacı olduğunu iddia eden insanlar ve kıyamet gününde arkadaşlar o kıyamette Ölümün sayı hadis hadiste geldiği gibi bir kot şeklinde getirilip kesileceği ve ey cennet ehli artık ölüm ölmüştür, ebediyet vardır. Ve ey ateş ehli artık ölüm ölmüştür, ebediyet vardır denileceği yerde ve insanların karar bulduğu yerde, ebedi kalacakları yerde arkadaşlar. Ya ebedi bir zarar, ebedi bir husran veya ebedi bir kurtuluşun olduğu yerde Allah bize bu ebedi kurtuluşun yolunu gösteriyor işte. Ebedi kurtulmak istiyorsanız eğer diyor Allah subhanahu ve Waman yutig Allah ve Ressuluhu, fakad fazat tozun azimdir <gülüyor> diyor Allah. Kim Allah'a ve Ressuluna itaat edese, işte o büyük bir kurtuluşla kurtuluş ermiştir. <gülüyor> ve ve yutig Allah ve Ressuluhu, laa kum tufihipun. Eğer kurtulmak istiyorsanız Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz ki umutur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor Allah Subhanahu ve Taala arkadaşlar. Yine arkadaşlar, yine arkadaşlar, biliyorsunuz bir çoğumuzun yakınındaki bir şey vardır faideleri ederken böyle özet bazı en çok ihtiyacımız olan faideleri edelim arkadaşlar. Birçoğumuzun en çok ihtiyacı olan şey, en çok şikayet ettiği şeylerden biri, İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu ihtilaf, İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu çekişme, İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu birbirine karşı buğz, haser, kim? Bakın işte Peygamber aleyhissalatu vesselam bize bu ihtilafların var olacağını Peygamber aleyhissalatu vesselam söylüyor. Bu ihtilafların var olacağını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor, ümmetin ayrılacağını bize söylüyor. Diyor ki, men yaşmeyin badi sizden biri benden sonra yaşarsa yaşarsanız diye çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bunu haber veren Peygamber'i biz imanımızın gereği olarak dersin başına zikrettiğimiz gibi taktik ediyoruz. Tactiqhuhi ma akbar. Haber verdiği şeylerde biz onu tasdik ediyoruz. Biz iman ediyoruz ki ihtilaf olacaktır ya Resulallah diyoruz. Peki sen bize her konuda çözüm getiren, sen bizi cennete yaklaştıracak her şeyi haber veren ve bizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi bize haber veren Resulullah. Acaba bunun bir çözümü yok mudur diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunun çözümünü gösteriyor ve öğretiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize diyor ki فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَالسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ عَدُّوا عَلَيْهَا وَبِالنَّوَاجِد۪ Sizin üzerinizde benim ve benim raşid olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara atır işlerinizde yapışın diyor. Yani peygamber ihtilaflar anında kurtuluşun, ümmetin ihtilaf ettiği anda, birbirine buğz ettiği anda, kurtuluşun peygamber aleyhissalatü vesselam, onun sünnetine ve onun sahabesi olan, Taifatül Mansura dersinde anlattığımız gibi onun sahabesi olan Rasulün yoluna, Rasulün sahabesinin halifelerinin raşit olan halifelerinin yoluna tabi olmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir öğretiyor. Yine Peygamber bu ümmetin fırkalara ayrılacağını bize haber veriyor arkadaşlar. Bize diyor ki İnne veli sıra ile istarakat ila finteyni ve ben İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Benim ümmetim ise 73 fırka ayrılacaktır. Evet ya Aşırullah, biz seni taktik ediyoruz bu konuda ve Peygamber diyor ki hepsi ateştedir. 73 fırkanın hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. 73 fırkadan. Sadece bir fırka kurtulacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Buraya kadar Muhammedun Resulullah'ın gereği olarak biz Peygamber'i tasdik ediyoruz. Yalnız Peygamber'e soruyoruz ki haber ile sordu bu soru. Peki kimdir o kurtulacak olan fırka Ya Rasulallah? مَا اَنَا عَلَيْهِ Benim ve sahabemin yolu üzerine olan insanlardır. Benim ve sahabemin bugün üzerinde olduğumuz yol üzerine olan insanlardır diyerek Peygamber'in ihtilaflar anında ümmetin fırkalara ayrılık birbirine düşman olduğu anda, hepsinin ateşe gireceği anda kurtulacak fırkanın, ehli sünnet ve cemaatin veya başka bir deyimle fırka-i naciyenin kurtulacak olan fırkanın veya başka bir deyimle taifet-i mansuranın Allah tarafından destekli olan taifenin, yardım ehli olan taifenin özelliğini bize belirtirken arkadaşlar, onun ve sahabesinin o gün, bakın özellikle bir kayıt getiriyoruz. O gün üzerine olduğu, yol üzerine olan insanlar olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize beyan ediyor. O zaman gerçekten bugün eğer Müslümanlar ihtilaf halindeyse, bugün eğer Müslümanlar birbirine karşı düşman vaziyetteyse bizim bu Müslümanlara sorduğumuz zaman bize verecekleri cevap bellidir. Herkes Allah'a ve Rasulüne itaat ettiğini ve ilk maddesinin çüzüğünde Allah'a ve Rasulüne itaat olduğunu söylüyor bize. Yalnız biz bakacağız, gerçekten bu insanlar Allah'ın, Rasulünün ve sahabesinin yolu üzerinde midirler? Hatta biz bu fırkadan olmaya çalışalım veya da değillerdir de sadece sözle Allah'a ve Rasulünün sevdiğini iddia ediyorlar. Sadece bu sözde kalıyor, sözden öteye geçmiyor. Tabi bizim de buna bakabilmemiz için önce bu Peygamberi tanımamız lazım. Önce bu peygamberin sünnetini bilmemiz lazım. Bu peygamberin bize emrettiğini ve Allah'ın bize ne emrettiğini bilmemiz lazım. Bu sahabenin bu Kur'an'dan sonra anladığını bilmemiz lazım ki o zaman insanların doğruyla batılı fırkay-i naciye ile fırkayı birbirinden ayıralım. Kurtulacak olan fırkayla helak olacak olan fırkayı birbirinden ne yapabilirim Birbirinden ayıralım arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar biz amel yaptığımız zaman bu amelin ecrini al, al, alabilmemiz için arkadaşlar, bu amelin Allah katından makbul olması lazımdır. Çünkü Allah Kur'an içerisinde bazı taifelerden bahsetmiştir. Her amel yapanın amelini Allah kabul etmiyor. Allah her amel yapanın amelini kabul etmiyor. قُلْ هَلُنَبِّيُكُمْ بِالْاَقْسَرِينَ اَعْمَالًا Dedi ki size amel yönünden en çok zarara uğrayanları haber vereyim mi? اَلَّذِينَ بَلَّ fil فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْتَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ س Onların ki o amel yönünden en çok zarara uğrayanlar onlar dünya hayatında güzel işler yaptıklarını zannederler fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. O, Allah yine diyor ki vakadimna ila ma amilu min amelin fecealnahu hebaen mensura. Biz onların yapmış olduğu amelleri onların önüne sürdük. Sonra onu toz duman etti. Hiçbir şey bırakmadır. Demek ki Allah'ın yanında bazıları vardır. Amel yapmışlardır. Amiletun <gülüyor> napime çalışmıştır, yorulmuştur. Hatta amelden yorulmuştur. Taslanaren <gülüyor> hamiye. Fakat o kızarmış olan ateşe dayanacaktır. O kızarmış olan ateşe girecektir. Her amel yapanın amelini Allah kabul etmiyor arkadaşlar. Her amel yapanın amelini Allah subhanehu ve teala kabul etmiyor. Hatta son okuduğum ayette Allah Allah Çalışmış, yorulmuştur diyor. Fakat çalışmış olup, yorulmuş olması, amel etmiş olması onu kurtarmayacaktır. Veya güzelliyetinin olması onu kurtarmayacaktır. Ben güzel şeyler yapıyorum demesi onu kurtarmayacaktır. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Ta ki bu amel Allah'ın yanında kabul şartlarını yerine getirip Allah'ın yanında kabul oluncaya kadar. Ki bir amelin kabul olabilmesi için ulemanın ittifakıyla iki şart vardır arkadaşlar. Bir... Bu amel ne olacaktır? Bu amelde ihlas olacaktır. Yani kişi yapmış olduğu amelde sadece Allah'ı kastedecek ve sadece Allah için yapacaktır. İki, ameli sünnete muvâfık olacaktır. Peygamberimizin yapmış olduğu bir amel olacaktır. Peygamberimizin yapmadığı bir ameli yapmayacaktır. Çünkü Peygamber, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُونَ فَهُوَ رَضٌ diyor sahih hadiste. Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa onun ameli Allah katında olunur, kabul olunmaz diyor. Peygamberimiz ahdefe fi emrina hada ma leise minhu fehuu Kim bizim bu işimizde, dinimizde, yolumuzda, sünnetimizde olmayan bir şeyi çıkarırsa o Allah katında reddedilir diyor. Allah subhanahu ve taala "Feman kana yarju liqa'a rabbih falyamel amalan salihah ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada. Kim Rabbin katılacğa günde sevabı umuyorsa o zaman amellerinde şirk koşmasın ve salih amel işlesin diyor Allah subhanahu ve Teala. Salih amel işlesin ve şirk koşmasın. Selefimiz, eski alimlerimiz bu ayeti tefsir ederken arkadaşlar, yani şirk koşmasın, Allah'a ihlaslı olsun. Salih amel işlesin, yani sünnete muvafık olsun, Peygamber aleyhisselatu vesselama muhalefet etmesin. İşte sünnet, kıyamet gününde insanın elindeki çeki olan, kıyamet gününde insanın cenneti satın alacağı para olan, Amel var ya amel. Hani melekler insanlara seslenecek er ya. Utkhurur cennete bima kuntum taamudun. O cennete yapmış olduğunuz ameller karşılığınızda girin. Ve kafirlere cehennem ehnet seslenilecek ya o gün atacaklar. Her siz dewna illena kuntum taamudun. Bu yaptıklarınızın karşılığıdır. Almış olduğunuz bu ceza, almış olduğunuz bu musibet, bu kusran, bu zarar yapmış olduğunuzun karşılığıdır. İşte o amel var ya arkadaşlar, insanı o gün kurtaracak olan, o gün bir tane amelin dahi çok büyük ehemmiyete sahip olduğu, yani mizanın ağır gelmesi için belki bir amelle insanın cehenneme gidebileceği günde işte amellerin, kuru kuru amel yapmanın bir şeyi yoktur. Amelin kabul şartları vardır, bunlardan biri de nedir arkadaşlar? O amelin sünnete muvafık olmasıdır. O amelin peygamberimizin yapmış olduğu bir amel olmalıdır. Yoksa Allah'ın dediği gibi ne diyor Allah subhanehu ve teala arkadaşlar? <gülüyor> yapmış oldukları amelleri sürdük önlerine. A ameller ki çok büyük ameller ama ne oluyor arkadaşlar? Allah onu toz duman ediyor. Hiçbir şey bırakmıyor o amellerde. Aynı Hz. Ömer yolda bir tane papaz veya Hristiyanların bir din adamlarından birini görüyor. Yüzü sararmış artık amel yapmaktan. Aç kalmaktan, ibadet etmekten yüzü kararmış. Biliyor musunuz Ömer? Hangi ayeti okuyor arkadaşlar? <gülüyor> Çalışmıştır, yorulmuştur ama o kızarmış olan ateşe gidecektir. O kızarmış olan ateşe yaslanacaktır diyor. Yani çalışması Allah'ın istediği doğrultuda olmadığından dolayı, Allah'ın bir amelin kabul olabilmesi için, koşmuş olduğu şartlardan, şartlara muvafık olmadığından dolayı, bu şartlar yerine gelmediğinden dolayı bu adamın ameli nedir? Boştur ve cehenneme yaslanacaktır. İşte bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın daha açık ve net bir şekilde ifade ettiğidir. Men hamile amelen leyte aleyhi emruna fe raddun. Allah hepimizi sünnete muvafık olan amelleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olan insanlardan kılsın. O zaman biz bu yüce mertebeyi istiyorsak, amellerin Allah katında kabul olmasını istiyorsak arkadaşlar, acaba soruyorum, bu peygamberi tanımadan, aleyhissalatu vesselam, onun sünnetini bilmeden, onun günlük yaşantıda, ibadetlerde ne yaptığını bilmeden, neyi emredip neyi nehyettiğini bilmeden, veya böyle bir kaygımız yoksa, sizce biz bu mertebelere nasıl ulaşacağız? Kesinlikle hiçbir şekilde insan bu mertebelere ne yapamaz, arşar, ulaşamaz. Yine aynı şekilde arkadaşlar, yine aynı şekilde, bu sünnete tabi olmamanın, Peygamber'e bilerek veya bilmeyerek muhalefet etmenin veya araştırmamanın veya imkan olduğu halde böyle bir kaygıda bulunmamanın, ilim ehline sormamanın veya okumamanın, Peygamber'i tanımamanın getirdiği bazı zararlar vardır. İlk başta arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz gibi konunun başında kişinin Allah'ı seviyorum diye iddiası yalan olur. Eğer Peygamber'e tabi olmuyorsa veya onu tabi tabi olabilmesi için tanıması lazımdır o peygamberi. Muhammedun Resulullah'ın gereği ona tabi olması için o peygamberi tanıması lazımdır. Eğer o peygambere tabi olmuyorsa arkadaşlar, yapmış olduğu amel maalesef ve Allah'a olan sevgisi Allah'ı seviyorum demesi arkadaşlar bu boş bir kelimeden ibaret kalır. Çünkü konunun başında zikrettiğimiz gibi Allah'a sevdiğinizi iddia ediyorsanız, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum diyen bir insanın Allah kendi nefsine yemin ederek peygambere abi olmadıkça Çekişmelerde ona başvurmadıkça, onu hakem tayin etmedikçe, onun haber verdiklerinde sıkıntı duymadan kabul edip teslim olmadıkça Allah bunların iman etmediğini söylüyor. Allah ona itaatten yüz çeviren insanların iman etmediğini söylüyor. İşte bu da imana getirmiş olduğu en büyük zarardır. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de akıbete daha açık açıklıyor bu olayı. قُلْ اَصِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ kafirin. Peki Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz. Eğer onlar yüz çevirirlerse dedik Kur'an'da tevelli kelimesi itaatten yüz çevirmektir. Tabi olmaktan yüz çevirmektir. Allah kafirler grubunu sevmez. Diyerekten peygambere tabi olmayan insanları ve'l-iyazu billah Allah Subhanehu ve Teala kafirler olarak isimlendiriyor. Ve Allah daha birçok ayette arkadaşlar nasıl ki onların iman etmediğini onların Allah'a olan sevgisini yalanlıyor. Allah onları kafirler diye isimlendiriyor arkadaşlar. Ve Allah diyor ki Ferihzer ellezine muhalifun al amri en tusibehum fitne ev tusibehum azabun alim. <-ı> o Peygamberin ayetullahu emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici bir azaptan sakınsınlar diyor Allah subhanahu ve taala. Fitne nedir bil biliyor musunuz? İmam Ahmed fitneyi tefsir ederken diyor ki arkadaşlar, e tecrire el fitne fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Yani peygambere muhalefet ettiğin zaman, peygambere tabi olmadığın zaman sana ise Allah'ın vaat etmiş olduğu o fitnenin ne olduğunu biliyor musun? diyor İmam Ahmet. İşte o şirktir diyor İmam Ahmet. İşte o şirktir diyor İmam Ahmet. Neden? Çünkü önceki ayetlerde gördüğümüz gibi arkadaşlar, Allah bunların iman etmediğini ve Allah bunları peygambere itaat etmeyenlerin ve ne iman ettik deseler de Allah ve yakulûne âmennâ billâhi ve Rasul ve ata'nâ Allah'a ve rasûlüne itaat ettik derler. Ve bu kelimeyi derlerse?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 Subhanahu wa taala o kafirler grubunu sömür. İşte en büyük zararı arkadaşlar insanın sünneti bilmemesi, sünnete tabi olmaması, böyle bir kaygısının olmaması Muhammed'in Rasulullah ilkesiyle çelişir. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah Subhanahu wa taala onu kafir diye isimlendiriyor. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah onların iman etmediğini söylüyor bize. Bu vermiş olduğu en büyük zararı arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatu vesselama muhalefet edenler veya onun sünnetiyle ilgili bir kaygısı olmayan insanları anlattır ki Allah ona itaat etmenin hidayet olduğunu söylüyordu. Peygamber'e tabi olmanın dalaletten sapıklıktan uzaklaşmak olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde bu insanlar hidayeti bulamayacak olan insanlardır. Aynı şekilde bu insanlar hidayeti bulamayacak olan insanlardır. Hani demiştik en büyük fayda yani her şeyin bittiği yerde büyük kurtuluşun şartı Allah'a ve Rasulüne itaat etmekti. İşte Allah'a ve Rasulüne itaat etmeyen veya onu tanımayan ve Muhammed'in Resulullah'ın gereğinden habersiz olan insanlar Sadece bunu kelimeyle söyleyen insanlar arkadaşlar o büyük günde büyük kurtuluşa ihtiyaç ondan olan yerde Allah'ın rahmetine ihtiyaç olunan yerde maalesef nasıl ki itaat edenler Allah'ın cennetine kavuşacaklarsa büyük kurtuluşa maalesef ve maalesef muhalefet edenler de o büyük zarara erişecek ve cehenneme gireceklerdir. Allah hepimizi bu sayıdır, saymış olduklarımızdan korusun. Aynı şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi yukarıda saydıklarımızın zıddığı ihtilafa düşmemizi sağlar. Sünneti bırakıp da şeyhlerimizin, abilerimizin, üstadlarımızın görüşlerine gidersek eğer bu bizi ihtilafa düşürecektir arkadaşlar. Çünkü eğer kendi heva ve hevesinden konuşan insanların heva ve hevesine tabi olursak, Herkesin hevası başka bir şey, herkesin hevasının başka bir şey hoşuna gider. Her abinin farklı bir anlayışı vardır. Biz bunlara tabi olursak, işte bugün gördüğümüz gibi ne olacaktır arkadaşlar? Müslümanların safları darmadağın olacaktır, aralarında ihtilaf olacaktır ve kin olacaktır. Ve aynı zamanda Peygamberin haber verdiği o ayrılma esnasında onun ve sahabesinin yolu üzerine olan insanlar, Kesinlikle kesinlikle kurtulacak olan fırkadan değil de o helak olacak olan 72 fırkadan ne olacaklardır arkadaşlar? Biri olacaklardır. Wel yazu billah. O zaman arkadaşlar bunları böyle özetle anlattıktan sonra ki vaktimizi de neredeyse doldurduk. Şöyle bir şey söylüyoruz. İnsanlara bunu anlatalım. Önce biz kendimiz bunu öğrenelim. Allah'ın yanında kuru kuru sözün hiçbir faydası yoktur. Allah'ın yanında iman ettim demenin bir değeri yoktur. Bu iman fiiliyata dökülmediği müddetçe, Peygamber'e iman fiiliyata dökülmediği müddetçe, Muhammed'in Resulullah hayatın her alanına girmediği müddetçe, O bizim için imam olmadığı müddetçe, ihtilaflar anında O'na başvurmadığımız müddetçe, maalesef ve maalesef imanımız Allah'ın yanında yalan bir imandır, ve aynı zamanda Allah'a olan sevgimiz yalan bir sevgidir ve zikretmiş olduğumuz bütün faidelerin ve imanın gereklerinin tam zıddı ne yapar, tahakkuk eder. Ve bunun ölmesi için özellikle vurguladığımız nokta arkadaşlar, birincisi böyle bir kaygımız olmak zorundadır. Eğer Peygamber'i seviyorsa, ona iman ettiğimizi söylüyorsa, onu tanıma gibi bir kaygımızın olması gerekir. Elimizden geliyorsa okuyarak, okuyarak onun sünnetini tanıyarak onu hayatımıza iman ve örnek olarak seçmemiz lazımdır. Ki Allah diyor ya. <gülüyor> sizin için Peygamber'de güzel örnekler vardır. Bu güzel örnekleri tanımamız lazım. Emrettiği şeylerde ona itaat ederken, nehiyetliklerinden uzak dururken, ya bunu bir şekilde okuyacağız. Veya bizim imkanımız kalmamışsa çevremizdekilere taraftan veya onlara imkan sağlayaraktan veya ilim ehrine peygamberin bir konu hakkındaki görüşünüz soraraktan imanımızı bu şekilde Allah katında bize kıyamet gününde fayda veren bir iman haline getirebiliriz. Yoksa sadece Muhammed'in Resulullah demekle nasıl ki la ilahe illallah dersinde buna değindik kişi Müslüman olmuyor. Aynı şekilde sadece Muhammed'in Resulullah demekle kişi iman etmiş olmuyor ki gördünüz. Allah bunların iman edip itaat ettiklerini sonra yüz çevirdikler zaman Allah bunların imanını yalanlıyor. Bunlar iman etmemişlerdir diyor. Bunlardan Allah'a sığınırız. Ve Allah subhanahu ve teala'dan beni ve sizi ve bütün İslam ümmetini Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini öğrenmeye, yaşamaya ve öğrenmeye, öğretmeye muvaffak kılmasını Allah subhanahu ve teala'dan talep ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.